Ağzı bıllahim ne Bismillahirrahmanirrahim rajiim Bismillahi r ve ve nesla'firo ve n'azu ve min seyyata amalina. Men ve men yudli fela hadiyla. Ve işhedu anla ve ve ve hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri ve kullu mühtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu Fırkalaşma hakkındaki dersimize bugün inşallah bidatçılık ve tanımı ile devam edeceğiz. Bidat lugatte şu anlamlara gelir. Birincisi başlamak, yapıp ortaya koymak demektir. İkincisi ilk manasına gelir. Bedi ve Bid ilk olan şey anlamındadır. Kur'an-ı Kerim'de Ahkaf Suresi 9. ayetinde De ki ben rasullerin ilki değilim. Ayette geçen Bid kelimesi ilk anlamındadır. Yani ilk gönderilen ben değilim. Benden önce de birçok Resul gönderildi demektir. Üçüncüsü Bidat sonradan ortaya çıkan şey demektir. Bidat, hades yani sonradan ortaya çıkarılan şey tamamlanmasından sonra dinde ortaya çıkarılan şeydir. Dördüncüsü, ihtira yani ical etmek. Benzeri olmaksın bir şeyi var etmek ortaya koymak demektir. Beşincisi, halk yaratmak anlamındadır. O göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bakara 117. 117. ayetinde us ustanavati vel ard ifadesinde geçtiği gibi bedi kelimesi eşsiz, yani örneği olmadan yaratma anlamındadır. Allah Azze ve Celle önceden bir örneği olmaksızın icat edip yaratandır. Altıncısı, cedid, yani yeni anlamı e, bidat kelimesinin manalarından. Yedincisi, inkıta ve kelal, yani kesilmek, kopmak, bitkin, halsiz ve yorgun olmak. Böylece bidatin sözlükte şu anlamlara geldiğini görürüz. Başlamak, ortaya çıkmak, ilk, Sonradan ortaya çıkan şey icat etmek, yaratmak, yeni ve kesilmek. Bidat dini terim olarak ileride açıklanacağı gibi bundan başka anlamlara da uygun düşer. Dinde bidat sünnetin zıttıdır. i̇bn Teymiye Rahimullah'ın tarifine göre dinde bidat Allah ve Resulünün getirmediği, şartla müstahap olma yönünden emretmediği şeydir. Bidat, kitaba, sünnete veya ümmetin selefinin üzerinde icma ettikleri itikat ve ibadetlere muhalefet eden kimselerin yaptığı şeydir. Mesela, haricilerin, rafızilerin, kaderiye ve cehmiyeye mensup olanların görüşleriyle mescitlerde raks ederek, oynayarak ve nameli sözler söyleyerek ibadet edenler, sakalları kazıyarak ve uyuşturucu alarak ibadet edenler böyledir. Bunlar kitap ve sünnete aykırı davranılan fırkaların ibadette bulunduğu bidat türlerindendir. Yine İbn-i şöyle der, bidat Allah'ın dinde getirmediği şeydir. Tevhile müsait olsa bile Allah'ın meşru kılmadığı bir şeyi benimseyen herkes bidat işlemiş demektir. Bidat konusunda, tarifi konusunda en özlü tariflerden birisi İbn-i şu tarifidir. Dinde Peygamber ve asabının üzerinde bulundukları akide ve amelden farklı olarak ortaya çıkarılan akide ve ameldir. Şahıb bir de şöyle tarif etmiştir: Bidat, sonradan ortaya konulan dini görünümlü bir yol olup, dinin yolunu tutmak amacıyla bu yola girilir. Yani dini amaçlarla bu yapılır. Yani İbn Teymi'nin yukarıda açıkladığı üzere, mesela mezcleraksetmek ibadet gayesiyle olmazsa bu caizdir. Habeşlilerin yaptığı gibi. Fakat Allah'ı zikretmek gayesiyle olursa bu, bu bidat kapsamına giriyor. Evet, bu tariflerin hepsi ilave veya eksiltme olarak dinde sonradan ortaya çıkarlan her şeyin bidat olduğu hususunda ittifak etmektedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her kim, her sonradan ortaya çıkarılan şey bidattır. Yani kullü bidatın Dalale. Yani hepsi bidattir sözü buna mutabık düşmekte. Bidat ehline gelince inanç yani akide, söz ve amellerde dinde olmayan şeyleri ortaya atan herkestir. Alimler bidatçı kelimesinin genel ve özel anlamında kullanmışlardır. Genel anlamda bidat ehli heva yani kitap ve sünnete aykırı davrananlara, fırkalaşanlara, Akide, söz ve amelle ilgili bidatler çıkaranlara denilir. Mesela hariciler, şia, kaderiye, mürciye, cebriye, cehmiye, mutezile, kelamcılar, eşarlar ve matürdiler gibi, sufiye, felsefeciler, batıniye, milliyetçilik ve grupçuluk sloganı atanlar, bağısçılık, particilik taraftarları, sosyalizm ve benzerleri böyledir. Yine sonradan çıkan kadiyanilik, bahailik, barelvicilik ve benzeri fırkalarda böyledir. Özel anlamda bidat ehli ise kabirciler, tevessül taraftarları, tarikata bağlı sufiler, bidat olan zikirleri söyleyenler, türbe ve mezar ziyaretine önem verenler gibi amelle ilgili bidatları işleyenlere denilir. İki kullanım birbiriyle çatışmamaktadır. Hatta bunlar iç içedir. Tarikata bağlı sufiler, bidat olan zikirleri söyleyenler, türbe ve mezar ziyaretine önem verenler bu gibi kimseler e, ameli bidat işliyorlar. Fakat onların bu amelleri esasında itikadi bir takım bidatlere dayanıyor. Evet. Halk arasında ameli bidatler daha yaygındır. İnançla ilgili bidatlere gelince bunlar sadece alimlerin anlayabileceği şeylerdir. Halk bunların çoğundan habersizdir. Onu avam ve havas e, ameli olanı yani hem alimler hem de avandan olan insanlar anlarken akidevi olanlar sadece seçkin bir sınıf. Yani ilimle meşgul olanlar ayırt edebilmekte. Herkes bu bidatlerin farkına varamamakta. Evet. İnançla yani akideyle ile amel konusunda meydana gelen bidatler aslında birbirinden ayrılmazlar. Akideyle ile ilgili bidat sahiplerinin çoğunda amelle ilgili bidatler de vardır. Amel ile ilgili bidat sahiplerinin çoğunda akide ile ilgili bidatlerde vardır. Amel ile ilgili bidatlerin çoğu akidedeki bozukluktan ileri gelir. Allah en iyi bilendir. Burada tekrar ihtilaf ve iftirak kelimelerine bunların arasındaki farka dönmekte fayda var. İhtilaf ve iftirak sözcüklerinin geçtiği dini metinler, naslar, yine alimlerin sözlerini ve ümmetin durumu inceleyen, Kimseler şu sonuçları elde eder. Birincisi iftirak yani fırkalaşma, ayrışma, ihtilaf türlerinin en ağırı ve onun sonuçlarından biridir. Yani bir topluluk ihtilaf etmeye devam ederse bunun sonunda iftirak meydana gelir, ayrılık meydana gelir. Şüphesiz ihtilaflardan bazısı iftirak derecesine varmaz. Yani bazı ihtilaflar ayrılık getirmez. Bu ümmet arasında en fazla anlaşmazlık olan türdür. Sahabe, tabi'in, imamlar ve alimler arasındaki anlaşmazlık iftirak ve dini konuda münakaşa derecesine varmamıştır. Her iftirak ihtilaftır ama her ihtilaf iftirak değildir. Yani ihtilaf, hilaf meydana geldiği zaman e, illaki bunda ayrılık olmayabilir. İhtilaf olabilir ama iftirak ihtilaf olmakla beraber her iftirak ihtilaftır fakat her ihtilaf ayrılık değildir. Dinde ihtilafa gösterilen genişlik iftirak hakkında gösterilmemiştir. Yani bazı ihtilafa dinde genişlik gösterilmiş ama ayrılığa genişlik gösterilmemiştir. İftirak ancak akideyle ilgili asıl konularda kesin hükümlerde, icmada Müslüman toplumdan ayrılma ve onların imamlarına karşı çıkmaya sebep olan şeylerle olur. İhtilaf ise bunların dışındaki hususlardadır. İftirakın yani ayrılığın tamamı kötülenmiştir. İhtilafın ise hepsi kötülenmemiştir. İhtilaf eden kişi müştehit ise mazurdur. İftirak eden ise yani ayrılan ise mazur değildir. İhtilafından dolayı ihtilafa düşen müştehide ecir vardır. İftirak edene ise günah vardır. İftirak hevadan, arzu ve hevesten kaynaklanır. İhtilaf ise mutlaka hevadan kaynaklanmaz. Tenevvü ihtilafı rahmettir. Ayrılık ise azaptır. Ayrılanlar helak olurlar ve onlara azaba uğrayacaklarına dair tehditler gelmiştir. Bu konuda alimlerin yaptıkları açıklamalara gelince hükümlerde anlaşmazlık, heva ve fırkalaşma sayılmaz. İbn-i Teymi şöyle demiştir. Hükümlerde ihtilaf büyük bir kötüle sebep olmadığı takdirde. Hükmün gizli kalmasından dolayı rahmet olabilir. Bundan dolayı birisi adına Kitabul İhtilaf dediği bir eser yazdı. Ahmet bin Hanbel onun adını Kitab-ı Se'ah yani Genişlik Kitabı diye değiştirdi. Çünkü esasen hak birdir. Ortaya çıktığındaki vereceği sıkıntı sebebiyle bazı kimselere gizli kalması... Allah'ın rahmeti olabilir. Yani hakkın bazısının gizli kalması Allah'ın bu ümmete rahmeti olabilir. Bu Allah Azze ve Celle'nin şu ayetinde e, belirttiği kapsama dahildir. Açıklanırsa hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Maide suresi 101. ayet. Yani dinde bazı şeylerin detayları açıklanmamış. Yani ayrıntıları ne kitap tarafından ne sünnet tarafından açıklanmamış ve bu ümmet arasında farklı görüşlerin olması, yani sahabe arasında farklı görüşlerin olması veya müştehitlerinin arasında farklı görüşler olması rahmete sebebiyet verebilmiştir. Yani bir genişlik vardır burada. Allah Azze ve Celle unuttuğundan değil haşa. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ileride gelecek hadis. Bunlar unutulduğundan değil. Bir takım sınırlar var şeriatın. Mesela biz bu, bu konulara asıllarla, esaslarla, usul esaslarla yanaşırız. Dinle ilgili konularda delil gelmediği sürece, meşru olduğuna dair delil gelmediği sürece ibadet konularında asıl olan ondan uzak durmaktır. Men olunmaktır. O işin yasak olduğudur. Dinden bir delil varsa herhangi bir ibadeti yapmaya o zaman onun meşru olduğunu anlarız. E, aksi takdirde ondan uzak dururuz. Yani kitaptan ve sayı sünnetten delil olmadıkça herhangi bir dini fiile girmeyiz. Eşyada ise asıl ibahadır sözümüzde e, dinle alakalı olmayan konularda şeriat tarafından onun haram olduğunu belirten bir delil gelmedikçe o aslen nübahtır. Bu konularda da işte bazı insanlar e, zorlayarak mesela kendileri istimad ederek işte hatta bulunarak, yorumlar yaparak, kitap ve sünnetin haricinde bir takım deliller ile bazı şeyleri haram saymaya gitmişlerdir. Bu da ümmet arasında ihtilafa sebebiyet vermiştir. Bunlara ileride değineceğiz inşallah. Evet. Feri meselelerde ihtilaf eden ehli sünnet, Allah Teala'nın şu sözünün manasına dahil olurlar. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesnadır. Hud suresi 118. ayet. Yani ayetin bir öncesi 117. ayet İhtilaf edip durmaktadırlar. Yani ihtilaf kaçınılmaz olarak insanlar arasında var. Fakat Rabbinin merhamet ettiği kimseler müstesnadır. Yani o kınanmış kısımdan müstesnadır. Bu da işte ehli sünnetin ehli sünnet dairesini aşmadan yani herhangi bir ayete veya hadise Aykırı düşmeden sünnet eli arasında meydana gelen bu anlayış farkları, ihtilafları. Yani bir kimse ihtilaftan dolayı kınamayı hak edeceğinde neden dolayı hak eder? Herhangi bir ayete veya hadise ters düşmesinden dolayı hak eder. Ama bunun dışında da ihtilaflar olabilir. Yani görüş farklılıkları, insanların bu nasılları anlamadaki farklılıkları söz konusu olabilir. Burada bir net bir şekilde Kur'an'dan ve sünnetten veya icmadan net bir delil olmadıkça buradaki ihtilafta bir e, genişlik vardır. Evet, işte bu, o zaman e, Allah Azze ve Celle'nin merhamet ettiği kimseler bunlar oluyor. Yani müstesna olanlar bunlar. Yoksa ihtilaf kaçınılmazdır. Çünkü onlar ihtilafa düşmeye devam edecek kimselerden uzaklaşmışlardır. Bunlar da heva ehli, yani kitap ve sünnete aykırı davranan ve fırkalaşan kimselerdir. İştahat gerektiren meselelerde ihtilaf, faziletli ve merhametli kimseler olan sahabi ve tabirler arasında da kesinlikle oldu. Ama bu ayrılmayı, fırkalaşmayı ve dini konuların tartışılmasını getirmedi. Beraberinde bunları getirmedi. Heva ehli arasında meydana gelen ihtilaf ise dini meselelerin tartışılmasıydı. Çünkü onların ihtilafı hevadan ileri geliyor ve birbirlerini kafirlik ve itham etmeye sebep oluyordu. Eğer görüş tek olursa insanlar sıkıntıya düşerler. Nitekim Ömer bin Abdülaziz şöyle demiştir. Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ihtilafa düşmemesinden hoşlanmam. El Kasım da şöyle demiştir. Çünkü tek görüş olursa insanlar sıkıntıya düşerler. Zira bu rahmet ve iştihadın ihtilafı yani farklı ve değişik olması demektir. Heva ehlinin ihtilafi ise azap ve ayrılığın ihtilafı yani farklı ve değişik olmasıdır. Fırkalaşmaya götüren ihtilaf, Estağfurullah, fırkalaşmaya götürmeyen ihtilaf Allah'ın izin verdiği uslarda olduğu sürece kötülenmiş değildir. bir şöyle der, Genel alametler üçtür. Birisi Allah Teala'nın, Kendilerine deliller geldikten sonra ayrılan ve ihtilafa düşenler gibi olmayın. Ali İmran 105. ayeti. Onların arasında kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Maide 64. ayeti. Ve toptan Allah'ın ipine sarılın ayrılmayın. Ali İmran 103. ayetinin bildirdiği gibi ayrılık fırkalaşmadır. Ebu Hurel'in rivayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah sizin üç şeyi yapmanızdan hoşlanır, üç şeyi yapmanızdan da hoşlanmaz. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmenizden, toptan Allah'ın ipine sarılıp ayrılmamanızdan ve doğru sözlükten hoşlanır. Bu ayrılış, daha önce belirtildiği üzere, fırkalardan bir fırka veya gruplardan bir grup haline gelme anlamındadır. Yani kınanan ayrılık bu şekilde bir ayrılıktır. Bazıları da şöyle demiştir, Hevalarına uydukları için fırkalara dönüştüler. Dinden ayrıldıkları için hevaları darmadağın oldu ve fırkalar haline geldiler. Bu Allah Teala'nın şu ayetinden anlatılandır. Dinlerinde ayrılığa düşüp fırka fırka olan. Enam 159. Sonra Allah senin onlarla hiçbir ilgin olamaz diyerek onu diğerlerinden ayırmıştır. Onlar bidatçı, sapık ve Allah ve Rasul'un izin vermediği konularda konuşan kimselerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sonra ashabının dinin hükümlerine ihtilaf ettiklerini ancak ayrılmayıp fırka fırka olmadıklarını gördük. Çünkü onlar dinden ayrılmamışlardı. Onlar sadece iştihatları e, görüş belirtmeye, hakkından nas ve yani ayet veya hadis bulunmadıkları meselede kitap ve sünnetten hüküm çıkarmaya kadar izin verilen huslarda farklı görüşlerde oldular. Ama aynı zamanda övüldüler. Çünkü kendilerine emredilenler de iştihad ettiler. Mesela Ebubekir, Ömer, Ali ve Zeyd radıyallahu anh'ın anne ile birlikte dedenin mirası meselesinde anlaşmazlığa düştüler. Ömer radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh, çocukların anneleri hakkındaki görüşleri, ortak farize hakkındaki görüşleri, yani miras payları hakkındaki görüşleri, nikahtan önce yapılan talaktaki ihtilafları, Alışveriş ve buna benzer konulardaki ihtilaflar bunun örneklerindendir. Buna rağmen onlar sevilen ve tavsiyelerine başvurulan kimselerdi. Aralarında din kardeşliği vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakındırdığı kötü heva ve düşmanlıklar ortaya çıkıp bunların sahipleri hizip ve fırkalara ayrılınca durum gösterdi ki bunlar şeytanın dostlarının ağızlarına attığı sonradan ortaya çıkarmış şeyler yüzünden meydana gelmişti. Yani bu ayrılıkların sebebi buydu. Alimlerden biri şöyle dedi. İslam'da ortaya çıkıp da insanların ihtilaf ettikleri ve aralarında düşmanlık, kin ve ayrılık sebep olmayan her meselenin İslam'ın meselelerinden olduğunu anladık. Ortaya çıkıp da düşmanlık, kin, küslük ve ayrılığa sebep olan her meselenin dinle ilgili bir mesele olmadığını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayeti tefsir ettiği mesele olduğunu anladık. Yani insanların Kinli, kin gütmelerine, düşmanlık etmelerine, birbirinden ayrılmasına sebep olan meselelerde e, bilmek gerekir ki burada Allah'a veya Resulüne muhalefet söz konusudur. Yani bir hevaya uyma söz konusudur. Ayşe radıyallahu gelen şu rivayet bunun örneğidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bana şöyle sordu diyor. Ey Ayşe, dinlerinde ayrılığa düşüp fırka fırka olanlar kimlerdir? Ben de Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Buyurdu ki, onlar bu ümmetin hevaya, hevasına uyanları, bidat çıkaranları ve sapıklığa düşenleridir. Yani e, dinde fırkalaşma hakkındaki ayetler, tehditler, hadislerde gelen ayetlerde gelen tehditler, muhataplar işte bunlardır. Hevalarına uyan, bidat çıkaran ve sapıklığa düşen kimseler. Her akıllı ve dini olanın bundan sakınması gerekir. Bunun delili Allah Teala'nın şu ayetidir. Allah'ın size olan nimetini anın. Düşmandınız, kalplerinizi uzlaştırdı da onun nimet sayesinde kardeş oldunuz. İhtilaf edip devamlı onunla uğraşırlarsa bu hevaya uymalarından dolayı sonradan çıkarılan iş bidat olur. Burada iftira ehli yani ayrılıkçı hükmünü vermede bir kural zikredilmiştir. Dinin asıllarından saydıkları bir hususta. Ehli sünnetin yolundan çıkan herkese ayrılıkçı diye hüküm verilir. şatıb bir şöyle demiştir. Hadiste söz edilen fırkalar dinde külli kurallarda yani temel kurallarda fırkayı naciyeye, kurtuluş fırkasına aykırı davranmasından dolayı ayrı bir grup oluşturmaktadırlar. Yoksa dinde detaylarda yani füruatta aykırı davranmaktan dolayı bir grup olmazlar. Çünkü teferruatla ilgili meselelerdeki ayrılık sebebiyle ayrı bir grup oluşmaz ama yine de bununla ayrılık oluşturanlar vardır, ona da değinilecek. Yani normalde yani feri meseleler dediğimiz ameli konularda e, ihtilaf edildiği zaman bunun ayrılık getirmemesi gerekir. Ama adam mesela e, dinin kurallarını bilmediğinden, delillerini etraflı bilmediğinden nerede ayrılık gerekir, nerede ayrılınmaz bunları ayırt edemediğinden basit bir meselede bir helal haram meselesi, yani hakkında açıkça ayet, açıkça nas veya açıkça bir icma olmayan bir meselede dahi işte kendisi gibi düşünmediğinden, kendisi gibi nasları anlamadığından karşıdakini sapıklıkla itham edip bir kenara çekilebiliyor. Yani bu, bu sebeple mesela e, dinin meselelerindeki incelikler sebebiyle, eskiden beri selef şunu söylemişlerdir yani fetva vermeye ehil olan yani insanların dini hakkında konuşmaya ehil olan kimsenin mutlaka yani kitap bilgisi, sünnet bilgisi bunun yanında ümmetin icma ettikleri hususları ve ihtilaf ettikleri hususları bilmesi gerekir yani hangi ihtilafta o ihtilafı nereye koyacağını bilmesi gerekir evet normalde ameli meselelerde veya feri meseleler denilen konularda, yani akide meselesinin dışında kalan konularda ayrılık oluşmaz. Yani açıkça bir NASA ters düşünmediği sürece. Bizim burada bahsettiğimiz feri meseleyle kastettiğimiz konular iştihadi konulardır. Yani e, az önce geçen ferahiz meselesi gibi. Birisi, işte diyelim misal veriyorum, dedeye şu kadar paya hükmettiyse, diğeri aynı kişiye farklı bir Miras payına hükmetmiş olabiliyordu. Ama biri diğerini itham etmiyordu. Buna ne sapık bir hüküm, böyle sapıklık mı olur? Böyle bir şey söz konusu değildi. Çünkü bu konular nas ile açıkça ayrıntılarına inilmemiştir. Miras konusunda mesela Nisa suresinin 11-12. ayetinde, 176. ayetinde çok kısıtlı ana hatları bildirilmektedir. Hadislerde bazı ayrıntılar gelmekte ama bütün ayrıntılar gelmiyor miras meselelerinin çoğu bu yüzden sahabe fetvalarına da dayandırılıyor. Yani sonrakiler sabilerin fetvalarına da dayanıyor. Bu konuyu Allah Azze Celle iştihada bırakmıştır. Ümmetin iştihadına bırakmıştır. Yine e, hac meselesinde dengi bir hayvan tayin edilmesi yani ceza kurbanında e, Mahide Suresi'nde geçen bir serbest bırakma vardı. Burada da böyle. Yani iştahda bırakılan bazı meseleler var. Bu Allah tarafından, Resul tarafından iştahda bırakılmış meselelerdir. Bir de mesali-i denilen bir kısım vardır ki yöneticilerin iştahat etmesi, işte alimlerin iştahat etmesi, bu konuda ilim sahiplerinin iştahat etmesi için veya ortaya çıkan bir takım meseleleri ilim sahiplerinin değerlendirmesi için. Ee, mesela yönetici 10 sopaya kadar e, tedip cezası Verme, salahiyetine sahiptir. 10 sopaya kadar. Dilerse 7 sopa atar. Dilerse 5, dilerse atmaz. Burada iştahat eder. Hakim iştahat eder burada. Hakim, şeriatın belirlediği cezalar konusunda iştahat edemez. Ama kimin şahitliğine başvuracağı, kiminkine başvurmayacağı konusunda hakim iştahat eder. Dolayısıyla burada insanların farklı görüşleri olabilir bu konularda. Mesela bir hakim... Falanca bir şahsın şahitliğini kabul ederken başka birisi ben onun şahitliğine güvenmiyorum diyebilir. Ama orada yetki kimindir? Hangi kimse o konuda yetkiliyse söz onundur. Yani hakim birisinin işte, e, şahitliğini kabul ederken sen ona katılmayabilirsin. Ben olsam bunun şahitliğini kabul etmezdim diyebilirsin. Bu görüşte olabilirsin. Elinde bunu kuvvetlendiren gerekçelerin de olabilir. Sen bunu hakime de sunmuş olabilirsin. Buna rağmen hakim bunu ne yaptı? Kullandı ve onun şahitliğini kabul etti mesela. Bunun gibi konularda herkes kendi yetkisini, kendi sınırını bilirse bu da ihtilafa sebep olmaz. Ama birisi tutar da işte bu hakim sapıktır. Neden? Çünkü benim şahitliğini uygun görmediğim birisinin şahitliğini kabul etti derse ümmette kaos çıkar. Yani herkes burada kendi sınırında durmalı. Evet, burada işte asıl itibariyle feri meselelerin ayrılık sebebi olmadığını söylüyor Şatibi. Ayrı bir grup külli meselelerdeki aykırılıklardan meydana gelir. Külli meseleler pek çok cüz'i yani detaya ait meseleleri nas olarak ifade almıştır. Bu meselelerin kural dışı olanları çoğunlukla özel bir yere ve özel bir bölüme mahsus değildir akıl yoluyla bir şeyin güzel görünmesi de böyle sayılır. Çünkü bu ustaki muhalefet detay meselelerde muhalefet edenlerin arasında bir aylık olarak ortaya çıkmaktadır. Sadece akidenin detay meseleleriyle amelin detay meseleleri arasındaki bir sınırda kalmakta bunlar. Cüz'i meselelerin çokluğu külli kaide, külli mesele yerine geçer. Yani bir kimse cüz'i meselelerde, akide meselesinde değil de Ameli meselelerde, cüz'i görülen, akidenin altında görülen meselelerde çokça muhalefet ediyor hadise. Bu o zaman külli bir kayda yerine geçer. Yani mesela külli kayda dediğimiz zaman işte haricilerin düşünceleri, akide esasları, mutezilerin akide esasları, rafızilerin, cehmilerin, sufilerin ve benzerlerinin akide olarak ortaya koydukları esaslar. Bunları sahiplenen veya modern düşünceleri de sayalım burada. İşte milliyetçilik gibi, ırkçılık, demokrasi gibi. Bunların bu külli akidelerini sahiplenen bir kimse o bidatçıdır. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Ameli olan meselelerdeki muhalefetlere gelince adam tek bir hadise muhalefet etti. O e, bidatçı almaz bununla. Bir iki meselede cüz'i görülen bir iki meselede bidatçı almaz. Ama bu gibi ufak meseleler birikmiş ve bu adam şöyle bir kanaat oluşturmuş bizde yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan bir takım esaslar olmasına rağmen bu kişi onu terk ederek bunun yerine alternatif bir şey koyuyor. Bu ister e, ameli bir mesele olsun ister akidevi bir mesele olsun fark etmez. O kimse de bidat hükmünü hak eder. Evet Ömer radıyallahu şöyle demiştir 3 şey dini yıkar alimin hatası münafık birisinin Kur'an'ı tartışma konusu yapması ve sapık yöneticiler fakat teferruattaki hatalar sebebiyle genellikle ayrılıklar olmaz dini yıkım da olmaz külliyat ise temel meseleler ise böyle değildir o takdirde iki durumda ayrılık söz konusu olur bir külli bir asılda veya dinin külli kurallarından birinde ehl-i sünnet ve cemaate karşı çıkanlar hakkında bunlar ehl-i sünnetten ayrılır 2. Birçok fer'i meselede ve bidat olan alamet ve ibadetlerin çoğalması halinde olduğu gibi eli i sünnetin alametlerinden ve yolundan uzaklaştırılmış birçok cüz'iyatı kendisinde toplayanlar hakkında bu bunlar hakkında da bidatçı hükmü, ayrılıkçı, fırka hükmü sabit olur. Çeşit farkı oluyor. Yani tenevvüt ihtilafı heva ile birlikte olduğunda bu da ayrılığa sebep olabilir. Normalde tenevvat nedir? Meşru olan çeşitlerdir. Yani kitap ve sünnette çeşitlilik gelmiş. Mesela biz buna ilgili derslerde nasıl örnek görüyoruz? Diyelim namaza başlarken elleri kaldırmayla ilgili. İşte göğüs izasında kaldırma, omuz izasına kaldırma, başın yukarısına kadar kaldırma, ya da kulaklar izasına kaldırma. Bunlar sabit olduğunda, Kişi bunlardan herhangi birisini yapabilir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olduğunda kişi bunlardan herhangi birisini yapabilir. Ama ne zaman bakın e, ayrılığa sebep olur. Mesela bir mezhep tutuyor diyor ki bizim mezhepimizde göğsere kadar kaldırılır. Yukarı kadar daha yukarısı uygun değildir. Ne oldu? Bu fırka oldu. Öbür mezhepte diğerine aldı. Sadece omuzlara kadar kaldırıyor. Başkasını kabul etmiyor. Bu da fırka oldu. Hayır Allah Resulü'nden sabit olmuşsa bu belli bir mezhebe, belli bir gruba, belli bir kişiye tahsis edilemez. Bunların hepsini kişi yapabilir. Kast edilen böyle bir mana. Ümmet arasında heva ve ayrılığa sebep olan ihtilafların çoğunun çeşit farklılığından kaynaklandığını görürüz. Çünkü ihtilafa düşenlerin her birinin söylediği ve sahip olduğu görüşü veya bunlardan bazısı isabetli olup ihtilafa müsait veya gençlik bulunan bir mesele olma sebebiyle muhatabanın görüşünü reddetmekte hatalı olabilir. Mesela kıraat meselesi böyledir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam asabına farklı farklı kıraatler veriyordu. Bir gün hatta Ubey bin Karp radiyallahu anh Allah reçimde kıraat alanlardan birisi, birisi ona... Kendi öğrendiğinden farklı şekilde kıraatte bulununca yanlış okuyorsun diyor. Ben diyor Allah Resulü'nden böyle öğrendim diyor. Hayır diyor Allah Resulü'nden ben böyle öğrendim diyor. Sen yanlış okuyorsun. O ona diyor, o ona diyor. Bunlar ihtilaf etmiş, kavga etmiş bir şekilde yani tartışmış bir şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Oku bakayım diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Okuyor. Evet böyle diyor. Ubey kab okuyor. Ona da evet sana da böyle öğrettim diyor. Nasıl olur dedim diyor o beygün kap. O sırada Allah Resulü Aleyhissatü vesselam göğsüme bir yumruk vurdu ve ben o anda diyor değişik bir hallere girdim diyor. Kur'an bana 7 kapıdan indirilmiştir. Her biri haktır, isabetlidir diye Allah Resulü Aleyhissatü vesselam orada bu kıraat farklılıklarında beyan ediyor. Yani bunun gibi tenevvut bu bakın. Burada bir şeylik var. Genişlik var. Din tarafından verilmiş bir genişlik var. Ama ben bu kıraati öğrendim. Başkası doğru değildir. Sadece benim öğrendiğim doğru şeklinde alırsa demek ki bazen tenevvüt de fırkalaşmaya götürebilir. İşte mezhepler böyle bir fırkalaşmaya götürmüştür ümmet. Mesela adam diyor ki ya Allah Resul bunda yapmış, bunda yapmış diyor. Eğer gerçekten dediğin gibi ise o zaman mesele yok. Gerçekten Allah Resul onu da yapmış, bunu da yapmışsa sen de onda yap, bunda yap. Neden sadece bir mezhep olarak bir ekol olarak sadece birisin tercih edip diğerini uygun görmüyoruz. Mesela diyor ki biz Hanefi'yiz diyor. Allah Resulü Allah e, Resulünden böyle rivayet edilmiş diyor göbek altından elleri bağlamış. Öyle diyorlar. Göbek altından bağlamış. Biz sadece göbek altından bağlarız Gözlerinden bağlamayız ve bunu da uygun görmeyiz. Bizim bildiğimiz bu diyor. Bir diğeri de hayır bu işte göğüs hizasında bağlarız başkasını bilmeyiz diyor bu bakın ihtilafa sebep oluyor mesela sen bir hanefi olarak yani hanefi bir ortamda yetişmiş birisi olarak elini göğüs üzerinde bağladığın zaman ne diyorlar sana şafiler gibi yapma veya hanbeliler gibi yapma neyse artık böyle diyorlar değil mi eğer o da, o da Allah Resulü'nden sabit olmuşsa neden bu karşı çıkış fakat bu konuda hak olan şu ki Allah Resulü'nün göbeğin altında el bağladığı sabit olmamıştır. Bu konudaki hadis zayıftır. Şayet sahih olsaydı yine böyle fırkalaşmayan yine hakkınız yoktu. Eğer sahihse kardeşim bu Şafii mezhebinin mallı değil yani bu. Ben bir hanefi olarak da bunu yapabilmeliydim. Eğer Allah Resulü'nün sabit olmuşsa veya göbek altından sabit olsaydı bir hanbelli olarak da, maliki olarak da bunu yapabilirdim. Yani buna hiçbir engel olmaması lazım. Eğer bu böyle bir serbestlik varsa, yani Allah Resulü'nden sabit olan her şeyle ben amel edebiliyorsam, o zaman şu mezheplerin ne manası kalıyor? He, demek ki bu mezhepler bu ümmeti fırkalaştırmıştır. Bölük bölük yapmıştır. Demek ki tenevvû olan bir konu bile bazen ümmet arasında böyle, işte kendi seçtiğinden başkasına bir genişlik tanımamaz sebebiyle fırkalaşmaya götürmüştür. Biz buna iyi dikkat etmemiz lazım. Mesela e, Kur'an ve sünnetle amel eden Müslümanlar arasında da buna benzer şeyler olabiliyor. Adam mesela secdelerde el kaldırmıyor. Adam secdelerde el kaldırmıyor diye sapık atledilmez. Adam secdelerde el kaldırmadığı için sapık değildir. Burada sebebe bakarız. Diyorsa ki yani e, bu konuda mezhepler böyle gelmiş dört mezhebin kabul ettiği budur veya e, şöyle böyle yani dinde delil olmayan gerekçeleri öne sürüyorsa ha, burada bir sapıklık var ama gerekçesi şuysa mesela şüphede olabilir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte İmlemen radiyalarından gelen rivayette secdelerde kaldırmazdı diyor bu rivayet etmiş, Müslüm rivayet etmiş bu rivayeti tercih ediyor mesela. Diğer rivayetleri şaz olduğunu söyleyen birileri var. Bu ilimden anlamayan birileri bu rivayetlerinde yani secdelerde el kaldırmaya dair rivayetlerinde şaz olduğunu iddia ediyor. E kendisi hadisçi değil bu adamın. Şaz nedir ne değildir bilemiyor. O ilme eline de itibar ettiği için işte ben bunu daha sabit görüyorum diyor bununla amel ediyor mesela. Biz bu kimseyi sabıklıkla nitelemeyiz. Ama bize meseleleri getiriyorsa, insanlara ters düşmemeye getiriyorsa, işte fitne çıkarmayın, camilerde insanların kıldığı gibi kılın diyorsa burada bir sapıklık var. Yani aynı ameli işleyen iki kişi arasında farklı hükümler söz konusu olabilir. O amele, o kişiyi iten sebepten dolayı. Mesela adam diyor ki iki secde arasındaki oturuşta parmak işareti veya teşevütte parmak işareti yapıyoruz. Bu konuda yine ilim eline bakıyor. Elvan demiş ki şahs. Bu konunun şeyinden anlamıyor mesela. Detaylı delillerinden anlamıyor, bunu biliyor. Burada bir mesele yok. Ama adam şöyle diyor, işte topluma ters düşmek. Ben topluma ters düşmek istemiyorum. Bu sapıklıktır. Allah Resulü'nden sabit olduğuna inanıyorsun bunun ama topluma ters düşmemek için bunu terk ediyorsun. Bu sapıklıktır. Veya ben böyle bu işareti yapınca aklıma başka şey geliyor diyor. Yani tamamen kelami yorumlarla e, sünnete muhalefet ediyor. Yani sünnet olduğunu bile bile ve bunun hak olduğunu itiraf ede de e, başka gerekçeler sebebiyle bundan yüz çeviriyor. Rükudan sonra el bağlama. Bu da Kur'an ve sünnetle amel eden Müslümanlar arasında ihtilaf edilen konulardan birisi mesela bu konuda Elbani biliyorsunuz yani e, kitap ve sünnete göre namaz diye kitabı var Allah Resulü'nün namazı diye sıfatı salatı nebi diye şimdi o böyle bir eser toplamış insanlara bu işi bayağı bir kolaylaştırmış insanların sahih sünnete göre namaz kılabilmeleri için oldukça faydalı bir çalışma yapmış Allah rahmet eylesin. fakat orada söylediği şeylerden birisi de rükudan sonra el bağlamaya karşı çıkmak ve Elbani'nin tezi şu diyor ki Şayet rükudan sonra el bağlama olsaydı Mutlaka bize en namazın en ince ayrıntılarını aktardıklar gibi bize aktarırlardı Mutlaka aktarırlardı diyor Bu aslında Elbani'nin kendi aleyhine bir söylem Neden? Bir kere şayet Elbani'nin bu sözüne hak verecek olsaydık şöyle dememiz gerekirdi Şayet rükudan sonra el sallamak Olsaydı mutlaka sahabeden birisi bunu bize aktarırdı. Allah Resulü'nden aktarlar asıl ne? Kıyam halindeyken ellerini bağlardı. Bunun rükudan önceki kıyam veya rükudan sonraki kıyam olması arasında bir fark yok. Bakın burada biz farklı bir anlayış getiriyoruz. Elban'de tam tersi bir anlayış getiriyor. Burada bir e, tam keskin şeyi koyma konusunda bir Problemimiz var bizim. Yani bizim anladığımız bu. Bir kardeşimiz de çıkar der ki ben Elbani'ye katılıyorum bu konuda. Diyebilir mi? Yani ben Elbani gibi düşünüyorum. Eğer Elbani gibi düşünürse kardeşim bizim ona sapık dememiz söz konusu bile değil. Niye değil? Çünkü biz ona net bir hadis getirip de yani 13 şüphesini gidere net bir hadis getirip de sen işte şu hadise muhalefet ediyorsun diyemediğimiz sürece biz onu batıl amel etmekle bile suçlayamayız. Yani sapıklıkla suçlamak bir tarafa onun batıl yaptığını, namazının iptal olduğu gibi bir şeyle bile suçlayamayız. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Yani biz taassup gösteren kimseler değiliz. Yani ne Elbani'nin ne benim, ne başkasının, ne bir diğerinin görüşleriyle e, rapt edilmiş kimseler değiliz. Bilakis bizim Rab olduğumuz tek bir yer var vahiy. Yani biz vahiy ile birlikte döner, vahiy ile birlikte hareket ederiz. İşte neymiş e, Fatiha ile birlikte besmele okuma veya besmeleyi açıktan okuma veya gizli okuma meseleleri gibi eskiden beri ümmet arasında bir ihtilaf bu. Ben şimdi kanaatim o ki yani naslardan gördüğüm o ki e, kuvvetli delillerin gösterdiği şey bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Besmele'yi gizli okurdu. Yani açıktan okuduğuna dair rivayetler, bunların yanında, yani gizli okuduğuna dair rivayetlerin yanında hem sönük kalıyor, hem de e, şazlık veya ıstırap gibi illetleri olabilir. Ama Allah Resulü'nün sayıh olarak geldiği sürece, sayıh olarak gel gelen rivayet de var. Besmele'yi sesli okuduğuna dair. Ben bununla, bu kanaatte olan birisi olarak bu hadisle amel edebilirim. Bunda hiçbir şey yok. Yani sahih bir hadis ve ben bununla amel edebilirim. Çünkü buradan anlaşılan şu ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın genel uygulaması Besmele'yi sessiz okumak. Mesela Fatiha'yı okuyor. Fatiha'dan sonra Zammı Sure okurken Besmele'yi Genel uygulaması yani naslarda gördüğümüz böyle. Ama bir başkası da farklı bir şey söyler. Mesela şafiler bu konuda epey bir direnmiştir. Yani bu görüşü şafileri hapsetmenin bir manası yok. Kur'an ve sünnetle amel eden bir insan nas kendisine sahip bir şekilde belirdikten sonra bununla amel edebilir. Fakat şuna dikkat etmesi lazım. Bir icmaya muhalefet etmeyecek. Yani ihtilaf olarak ortaya koyduğu şey İcmanın dışına çıkarmayacak. İcmayı da biz dört mezhep olarak almıyoruz. Ümmetin icma olarak alıyoruz. Sahabenin icma olarak alıyoruz. Burasında altın çizilmesi lazım. İcmayı dört mezhep diye sınırladıkları için dört mezhebin dışında gelen pek çok sayı hadisinde insanlar amel etmiyor. Bukhara ve Müslüm hadisleri de var bunlar arasında. Dört mezhep icma değildir ki. Evet, yani burada şunu demeye çalışıyoruz bir kimsenin batıl üzere olduğu, bidat üzere olduğu bidatçı olduğu yani bir çeşit sapıklık üzere olduğunu söyleyebilmemiz için mutlaka kitaba sünnete yani Allah Azze ve Celle'nin sözüne Allah Resulü'nün sözüne veyahut ümmetin icmağına aykırı düşmüş olması lazım. Böyle olmayan şeylerde ise ümmet arasında, Müslümanlar arasında hakkı aradığı sürece, hakkı talep ettiği bu konuda samimi olduğu sürece yani hak nerede gözükürse ona tabi olma gayesiyle hareket ettiği sürece bu kimse ecir alır. Yani o hakkın talibidir. Ama heva sebebiyle hakkı bile uyguluyor olsa heva ile bunu yapıyorsa mesela e, sırf farklı düşmek için sırf aykırı düşmek için e, bir değişiklik yapmaya çalışıyor. Yani heva ile hareket ediyor. Burada da e, şeytanın oyunun adı dikkat etmemiz gerekir. Evet, çeşit farklılığı, tür farklılığı bazen işte böyle bağnazca tartışmalara götürdüğünde e, yani dinde müsaade edilmiş, dinde net sınırı konmamış konularda biri diğerini suçlarsa mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, seferilik mesafesini ve müddetini belirlememiştir. Burada insanlar kendi amelinin mes'ulü. Herkesin amelini kendi boynuna doladık diyor Allah Azze ve Celle. Hepimizin ameli kendi boynumuzda. Setelik mesafesi konusunda ben kendim iştahat edeceğim. Her Müslüman kendisi iştahat edecek. İştahat ederken neye dikkat edecek? İlmi eliyle irtibatlı olacak ki icmaya muhalefet etmesin. Mesela nedir icma? Metin icma. Bulunduğun yerleşim birimini çıkmandır. Bir kimse ben de seferlik konusunda ihtidat ediyorum diyerek ilim ehli olmayan birisi ihtidat eder de şöyle bir şey yaparsa işte ben seferliğe niyet ettim. Niyet ettiğim andan itibaren ben namazı kısaltırım derse. Mesela bu icmaya muhaliftir. Ben mesela evimden daha ayrılmamış. Evimin içindeyim. Ben niyet ettim yola çıkmaya. O andan itibaren namazı kısaltacağım derse bu kimse icmaya muhalefet etmiştir. Bu sebeple İlim ehliyle irtibatta olmasa derken kastettiğimiz bu gibi hususlardır. İcmaya muhalefet etmeyecek, nas'a dayalı olacak. Nas'ta ne diyor? Zaten dayandığımız nas şu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'den çıktın mı, tekrar girinceye kadar namazı kısaltırdı. Bakın, çıkma. Yani bulunduğu şehrin, bulunduğu yerleşim birimin, dışına çıkması zikrediliyor. Peki ama ne kadar çıktıktan sonra şeriat bunu belirlememiş. O halde kim? Mutlak bir rakam belirlerse o ihtilafa sebep olur. Mesela 10 kilometre çıkması lazım. 7 kilometre çıkması lazım. 5 kilometre çıkması lazım. 2 kilometre çıkması lazım. Kim böyle bir sayı tayinine giderse ihtilafa sebebiyet verir. Kardeşim sen 10 kilometre anlıyorsan kendi amelin olarak sen böyle amel et. Kimseye fetva verme bununla. O çünkü o amel, yani böyle bir anlayış doğru da olabilir, yanlış da olabilir. İyi de benim dayandığım delil var. O dayandığım delil seni bağlar. Mesela Bukhari Rahimullah'ın sahihinde yaptığı bir şey var. İştihat var. Vah başlığıyla iştihat yapıyor. İşte bir kadının mahremi olmadan bir gün yolculuk yapmasını yasakladı. Yanına mahremi bir erkek olmadan bir gün yolculuk yapmasını yasakladı diyor. Sefer için ben bunu esas alıyorum diyor. Bir günlük yolculuk bu Bukhani'nin görüşü. Bir başkası farklı bir şey alıyor. Bir başkası i̇bn Abbas radiyallahu kanaatine dayanıyor. Bir başkası i̇bn Ömer'in kanaatine dayanıyor. Olabilir. Fakat şu asla muhalefet etmeyeceğin. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Medine'den çıktı mı tekrar girinceye kadar namazı kısaltırdı. Bakın bu konuda asıl bu. Bunun üzerine yapılan eklemeler, iştihatler, reyler. Herkes kendi amelinden mesul. Asıl bu. Kim bunu herkes için genel geçer bir kural olarak mesela 90 kilometredir diyerek bir kurala bağlarsa fırka oluşturur. 90 kilometrenin azında seferlik olmaz derse fırka oluşturur. Sen kendi amelinde öyle anlayabilirsin. Tamam sen 90 kilometrede sefer ol. Ama başkasına bununla fetva verme. Sen kendi amelinden mesulsün. Bunların sebebi, yani birisinin 120 km demesi, birisinin 60 km demesi, birisinin 90 km demesi bu alimlerin e, görüşlerine baktığımız zaman hepsi kendi örfünce hükmetmişlerdir. Mesela benim örfümde demiş, yani bulunduğum mıntıkanın veya zaman diliminin örfüne göre. Bu örf ne diyor? İşte bir kimse ancak e, şu kadar yolculuk yaparsa yolculuk yapmış olur. Biz burada hataların tasihi için elimizden geleni yaparız. Karşı tarafa reddiyemizi de veririz ilmi çerçeveler dahilinde. Mesela ne deriz? Hiçbir örf Allah Resulü'nün ve ashabının uyguladığı sınırların dışına çıkamaz. Yani örf, evet örfe şeriatta itibar edilir. Nerede itibar edilir? Vahyin sınırlarını çizmediği konularda. Mesela örfe göre harcayın. Mesela nafaka konusunda örfe göre ver. Mesela fıtır, fitre, ee, fidye. Oruç tutamayan insanlar var. Hastalığı sebebiyle, hamileliği sebebiyle veya doğus olmaz sebebiyle. Tutamıyor. Ne yapacak? Fidye verecek. Bu fidyeyi şeriat tayin etmiş mi? Rakamsal olarak, miktar olarak net tayin etmemiş. Ama ne demiş? İşte bir fakirin doyacağı kadar. Bir günlük yiyeceği. Bunu kişi kendi takdir eder. Zenginse ona göre takdir eder, fakirse ona göre takdir eder. Yani az veya çok. Ama doyacak sınır illaki şudur diye şeriat tayin etmemiş. O halde şeriatın tayin etmediği konuyu sen tayin etmeye kalkma. Bunu tayin etmeye kalktığın zaman, şeriat dışında tayin etmeye kalktığın zaman bil ki burada bir fırka çıkacak, ayrılık çıkacak söylemeye çalıştığımız şey bu yani şeriat eğer bir konuda susmuşsa o bir hikmet üzere susmuştur ümmete gençlik olsun diye susmuştur tamam sen böyle anlıyorsun ben buradaki fidyeyi işte döner ısmarlamak olarak anlıyorum diyor tamam sen döner ısmarla yani bunu dönerle karşıla etle karşıla ama bırak fasulyeden verene karşı çıkma arpadan verene karşı çıkma yani bu herkes burada serbest yani şeriatın sınırında serbest. Serbest derken alabildiğine değil, şeriatın sınırında serbest. Evet, Allah Azze ve Celle bizleri e, mesela ihtilaftan mutlak olarak yasaklamamış da iftiraktan yasaklamıştır. İhtilaf edip durmaktadırlar. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesna diyor. Allah'ın rahmet ettiği bir sınıf var. Onlar hangi çerçevede ihtilaf ediyor? ediyor. Kitap ve sünnet çerçevesinde ihtilaf ediyor. Yani bunların ihtilaflarında kitabı aşma, sünneti aşma, işte ümmetin selefinin icmasını aşma gibi bir şey söz konusu değil. Bunlar birbirlerine bu yüzden kimle düşmanlıkta bağlamıyor. Ama mezheplere bakarsanız, yani itikadi mezhepler, ameli mezhepler biz burada işte Şafii, Hanefi, Maliki bu sakıncalı fırkaların dışında saymıyoruz. Yani Mutezile, Şia, Sufilik gibi Sapmış fırkalar nasıl sapmışsa, şafi'likte, hanbelilikte, hanefilikte, malikilikte, zahirlikte. Yani fırka olan her bir grup da birer sapık fırkadır. Neden? Çünkü dinde ümmete genişçe istifade edilmeye bırakılmış konuları her bir mezhep tek bir tarafından tutmuş. Sadece onu hak bilmiş, onun dışında Allah genişlik vermesine rağmen, orada bir ruhsat tanımasına rağmen o hakkı tanımamış diğerine. Onu sapık saymış. Şeriatın sustuğu konularda mesela Ebu Salebetül Huşeni radiyallahu gelen rivayette Allah bir takım haramlar koydu diyor Allah Resulü aleyhisselatü ve Bunlara yanaşmayın. Hadler koydu. Bunları aşmayın. Sınırlar koydu yani. Sakın bunları aşmayın. Helaller tayin etti serbestsiniz. Bazı konularda da Unuttuğundan değil Aşağı, ümmetime merhametinden dolayı sustu, bunlarda araştırmayın diyor. Araştırmak demek ki nasıl oluyormuş? Şeriatın geniş bıraktığı hususları bir karara bağlamaktır burada yasaklanan araştırma. Mesela az önce örneğini verdiğimiz sefer mesafesi ve müddeti. 15 gün, 20 gün, 30 gün, 1 ay, 4 gün, 5 gün. İşte 5 günden azında yolculuğa giderse seferi olmaz. Mesela böyle kayıtlara giderse bir insan işte şu hadiste yasaklanan hususu araştırmış olur. Yahu Allah ve Resulü bu konuda susmuş. Niye susmuş? Ümmete genişlik olsun diye. Sen onu araştırma. İllaki bir karara bağlama. Ama nasıl anlıyorsan öyle amel et. Aynı naslara diğer Müslümanların muhatap olduğu gibi sen de muhatapsın. Ama böyle olacak. Başkasına şey yok dediğin zaman sıkıntı. Yani illaki mezhep mezhep ayrılma, görüş görüş ayrılma diye bir şey söz konusu değil. Müslüman hakkın talibidir, hikmetin talibidir. Yani Allah'tan ve Rasulü'nden gelen herhangi bir delil, sahip bir yolla bize geldiği zaman bizimle aynı düşünmeyen, aynı grupta olmayan beraber olmadığımız kimselerden bile gelse, hatta hoşumuza gitmeyen, aramızda husumet bulunan kimselerden bile gelse, biz o hikmete uygun amel etmek zorundayız. Sırf Bizim benimsemediğimiz bir görüşü karşı taraf delilleriyle ispatladı diye ona düşmanlık etmemiz Allah korusun Allah'a ve Resulüne muhalefeti getirir. Ee, bizim burada dini asla kişilere bağlı algılamamamız gerekir. Kendisinden istifade ettiğimiz hocamız olabilir. Başkalarının da istifade ettiği hocaları olabilir. Başkaları senin hocandan istifade etmiyor diye işte o hocanın, başka bir hocanın, başka bir ilim ehlinin getirdiği delilleri sen kulak tıkayamazsın. İşte sahabenin aslında insanlar ilim sahibi olan sahabelerden çeşitli çeşitli sahabelerden fetvalar soruyorlar, onlardan deliller öğreniyorlardı. Bilmedikleri şeyleri herkes öğreniyordu. Bu yüzden sahabe arasında bu gibi meseleler ihtilaf sebebi, ayrılık sebebi olmamıştır. Fakat bu şeye kadar devam etti. Uzun asırlar devam etti. Biz günümüzde bazen bazı hocaların dinlenilmesine bile tahammül göstermiyoruz. Neden göstermiyoruz? Çünkü insanlar bid'at davetçisi. Yani metotlarında sahabenin metodunu terk etmişler. Sahabenin yolunu terk etmişler. Anlayışlar farklı anlayışlara gitmiş. Yani muasır, modern bir takım yönelişler ortaya çıkmış. Adam akidede selefi. Yani kendi ağızda söyledi. Bizim işte akidemiz selefi. Ama yönelişimiz, metodumuz, menhecimiz muasırdır. Böyle söylemlere sahip. M metodumuz muasır, güncel, modern ne demek? Yani akide ile menheci ayırmaları demek. Biz akidede işte Allah semadadır, böyle inanıyoruz. Allah'ın sıfatlarına, isimlerine şu şekilde iman ediyoruz. Yani selef nasıl iman ediyorsa öyle iman ediyoruz diyor. Ama davet metotları şunlar bunlar bizim e, ayrıca iştahat ettiğimiz, yeni getirdiğimiz usuller var diyor menheçte selefin yolundan ayrılıyor. Bu sebeple işte bazılarının e, videolarla davet yaptığını, bazılarının işte oy kullanmaya çağırdığını, partilerle dirsek teması içerisinde olduğunu, demokrasilerle dirsek teması içerisinde olduğunu görüyoruz. Bazılarının kadın erkek e, birbirine karıştırıp e, farklı yollara gittiğini, işte dernekler kurduklarını yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde olmayan ne varsa e, bir sürü şeyler icat ettiklerini görüyoruz. Bu esasında e, akidevi problemlerden kaynaklanır. Yani az önce işaret edilmişti. Ameli olarak ayrılığa düşen, iftiraka düşen her fırkada esasında akideden kaynaklı problemler vardır. Mesela i̇bn Mesud Radyalı'nın mescitten kovduğu kimseler gibi. Aslında onların akidelerinde başka bir pürüz vardı. Neydi o? Şimdi dikkat edin, İbn-i Mesud Radyalı'nın o kıssasını başından beri düşünecek olursanız, e, muasır, asrımızda meydana gelen pek çok batıllara bir ilaç tedavi olduğunu görürüz orada. Mesela hmm. Ebu Musa Leşar anh, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabesi. Bir şeylerde bilen bir sahabe. Yani Ebu Musa Leşar epey rivayet var. Kur'an hafızlarından aynı zamanda. Karilerden. Fakat bir münkerle karşılaşıyor, kendisi müdahale etmiyor. Müdahale etse yeridir, sahabedir. Ama o müdahale etmiyor. İbn-i Mesud geliyor ve şikayet ediyor. Niye ilim ehli birisi müdahale etsin? Yani herkes haddini biliyor. Peki Ebu Musa Leşar cahil miydi? Cahil değil esasında. Ama sözü daha geçerli olan, kendisinden istifade ettikleri i̇bn Mesud Medine'nin yedi fakirinden birisi. Yani ileri gelenlerinden, bu işte öne çıkmışlardan birisi. Ona geliyor, mescitte bir tuhaf bir şey gördüm ama diyor, Yine de hayırdan başka bir şey görmedim ama bir tuhaflık var diyor. Yani yaptıkları şey hayır ama Allah'ı zikretmek. Fakat tuhaflık ne? Sahabenin üzerinde olmadığı bir şekilde. Gaye güzel. Allah'ı zikretmek. Fakat sahabenin yapmadığı bir şekilde Allah'ı zikrediyorlar. İbn-i Esra'da gidiyor onlara ve getirdiği hüccete bak. Ne yapıyorsunuz siz diyor. İşte bunlar taşlardır. Biz bunlarla la ilahe illallah deyişlerimizi subhanallah, elhamdülillah, allahu ekber deyişlerimizi sayıyoruz. Bakın yaptıkları zikir de bidat olan zikirler değil. Allah Resulü'nün öğrettiği zikirler. Fakat bidat olan unsur araya taşların girmesi. Başlarında bir idareci. Bunları sayarak yapmaları. Sünnette gelmeyen sayılarda yapmaları yani. sayyla tahsis. İbn-i Esradiyalan işte kıssa uzun. Biz sadece işaretten e, zikrediyoruz bunları. Şayet bunda bir hayır olsaydı bunu Allah Resulü yapardı, sahabeler yapardı diyor. Aranızda sahabelerden kimse yok diyor. Yani selefe bağlılık, onlara irtibat, onların yapmadığı şeyi yapmamak buna bir vurgu yapıyor. Yani ameli menhece işaret ediyor ben sizlerin, onlar ısrar edince işte biz hayırdan başka bir şey kastetmedik diye ısrar edince, ben sizlerin diyor Allah Resulü'nün haber verdi haricilerden olmanızdan korkuyorum diyor. Çünkü onlar da ibadet konusunda ve plana çıkacaklar. Yani kıraat, namaz, cihat, neyse artık. Siz kendinizi beğenmeyeceksiniz onların ibadeti yanında. Belki de siz onlarsınız diyor İbn-i Esra Dilan. Ve onlardan yüz çevirip gidiyor. Onları kendi hallerine bırakarak yüz çevirip gidiyor. Olayın ravisi diyor ki ben diyor burada İbn mesudun karşı çıktığı, kendilerinden yüz çevirdiği kimselerin Nehrevan olayında Ali radiyalarına karşı ayaklanan haricilerin safında gördüm bunları diyor. Demek ki bunların problemi esasında akideviydi. Fakat sadece amelde nüksetti bu. Akidelerini o zaman izhar etmediler, edemediler. Amelde Allah Resulü'nün ashabından farklı bir yol tuttular bunlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği uyguladığından farklı bir yol daha güzel olacaktı. Ne? Zikredişlerimizi sayıyoruz. Ne var bunda? Ama Allah Resulü böyle yapmadı. Yaptığın şey güzel olabilir, mantıklı olabilir. Mantığınla güzel bulabilirsin. Ama Allah Resulü yapmadı, öğretmedi, sahabesi yapmadı. Bakın işte muasır, modern menheçe sahibiz demeleri bunları kapsıyor. Şimdi bu kimseler esasında daha büyük itikadi problemler taşıdıkları için işte dernekleri kuruyorlar. mescit yerine derneğe tercih ediyorlar. Bu akidede aslında daha büyük bir problemden kaynaklanıyor. Videoya başvuruyorlar. İnanın akidede daha büyük problemden kaynaklanıyor. Hatta bu akidedeki büyük problemlerini bazen kendileri dilleriyle söylüyorlar farkında olmadan. Niye? Nasıl söylüyorlar bunu? Diyorlar ki video sayesinde bir sürü insan diyor Müslüman oldu diyor. Mesela Irak'ta diyor video Olmadan önce bu kadar selefi yoktu diyor. Videoyla davetler sayesinde bir sürü selefi oldu diyor. Hani selefilik ne yani? Bakın itikad arzayı görüyor musunuz? Biz Allah'a, Resulüne muhalefet etmeseydik bu davet başarılı olmayacaktı demektir bu. Bu itikadi bir problemdir. İnsanları davet etmekte hidayet eden kim? Sen kendin söylüyorsun. Yani bu hutbetül haceyi okurken manasına dikkat edin hadis, sözlerin en güzeli en doğrusu muhakkak ki Allah'ın kelamıdır yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoldur ondan daha güzel bir yol kimse ortaya koyamaz diyorsun ondan sonra bunun başında ne diyorsun Allah kimi hidayet etmişse onu saptıracak kimse yoktur Allah kimi de saptırmışsa onu hidayet edecek bulunmaz Ve her dinde sonradan ortaya çıkan şeyin Sabıklık olduğunu söylüyorsun Bunun hepsinin ateşli olduğunu söylüyorsun Fakat bunları söylediğin yer Sonradan çıkarılmış Dernek gibi bir ortam Videonun karşısında şeyin Kameranın karşısında Yani Allah ve Resulüne isyan edilen e, Malzemelerle yapılıyor Bir başkası Müziği kullanıyor. Önce bunlar mesela şu anda müziğe karşı çıkanlar var bunlar arasında. Ama müziğe yol vermiş olanları da var. Selefiyim diyen. Televizyon kuruyor Selefi. Selefi olduğunu söylüyor. Televizyon kuruyor Müzik yayınlıyor. Cübbelicileri bile bilirsiniz. Yani bunlar da el sünnet geçiniyor ya. Bunlar defe bile karşıydılar. Def çalmasına bile karşıydılar. Şimdi televizyonları var bak. Adamlar panel şeklinde program yapıyor, yani bir kafirlere benzeyerek. Bir tane sunucu, işte hocam ne dersin, yorum alıyor, ona yorum yaptırıyor, buna yorum yaptırıyor. Kafirlerin metodunda bir sunum yani bu. <gülüyor> müzik o biçim, yani müzik kullanacaklar. Reklamda kullanacak, şurada kullanacak, burada kullanacak. Hocaları sarıklı marıklı ama, cübbeli mükbeli ama, sunum tarzı Hristiyanlarınkine birebir benzedi. Kitap eline benzedi. Hatta kitapsızlara benzedi. Neden bu hale geliyor bu insanlar? Çünkü keyfiyete değil, kemmiyete talipler. Yani cemaat sayısını çoğaltma. Kalabalıkları çekme. Sen Allah Azze ve Celle'nin peygamberlere çizdiği sınırda durursan bütün peygamberler, dikkat edin, hayatlarında hep azınlık olmuşlar. Yani kendilerine karşı çıkanlar, e, ittiba edenlerden daha fazla olmuştur. Yani din garip geldi, garip gidecek. Allah-u Alem bu gariplik ta ilk başından beri bir gariplik. Çünkü bütün peygamberlerin davetinde böyle bir şey görüyoruz. Yani peygamberlere muhalefet edenler, kendilerine tabi olanlardan çok daha fazla. Yani Musa Aleyhisselam'a bakın, sözde İsrailoğulları ona tabi olmuştu ama bir o 40 bin olayında gider gitmez hemen buzağa tapanlar kırla. Herkes buna derhal batıla dönüveriyor. Muhalefetleri çok sayıda. Bir sürü peygamber öldürdüler hakeza. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Hakkın çizgilerinde sabredersen, bu azınlıkla, mal azlığıyla, sayı azlığıyla bunlarla imtihan edilirsin. Bunlarla imtihan ediliyor olmak bizi gayrimeşru yollara başvurmaya ittiği zaman bu akidede bir sapmanın, Allah'ın takdirine, Allah'ın sınırlarına riayet etmemenin bir neticesi olarak geliyor. Ondan sonra insanlar ne yapıyor? Fiillerinde hitap ettiği kesimleri memnun edecek sınırlarda hareket ediyor. Yani Allah ve Rasul'ün Rızasıyla değil de çünkü artık sayı kazanmak ya onun amacı. Yani insanları çekmek. işte ben daha çok insana hitap edeyim. Yeri geliyor diyor ki selefi olduğunu söyleyen davetçilerden birisi belki burada şahit olanınız da vardır. Ee, ben diyorum ki adama önce bana diyor sen sitenden benim sitemin reklamını niye kaldırdın diyor. Diyorum ki sen sapık olduğun için kaldırdım. Ya ne sapıklığı? Dedim ki siz işte Tayyip Erdoğan Salih lider diyorsunuz, yahu biz adamı tekvir etmiyoruz, o ayrı bir şey. Tekvir etmediğimiz onun salih olduğu anlamına gelmez. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler ya zalim, ya kafir, ya fasık. Yani bu üçünün dışında bir şey yok, salihlerdendir diye bir şey yok yani. Bunu yapıyor her halkarda bu adam. Sen nasıl salihlerden diyorsun? Yahu diyor siz diyor, aşırısınız diyor. Bakın söylem bu. Siz aşırısınız. Neymiş aşırılığımız? Benim diyor şimdi ediyor namaz kılmayan bile geliyor yeri geldiği zaman diyor. Ben nasıl söyleyeyim işte namazın terki küfürdür diye o adam bir daha oraya gelir mi diyor. Niye üç mezhebe uymuyoruz da Ahmet bin Amber'in görüşüne uyuyoruz diyor. Ben neden dedim ki biz Ahmet bin Amber'in görüşüne uymuyoruz bundan Allah'a sığınırız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri var. Allah Azze ve Celle'nin ayetleri var, delilleri var. Biz bundan dolayı namazın terkinin gübürü olduğunu söylüyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanları davet etmekle mükellef değil mi? Yani onun vazifesi insanları davet etmek değil mi? Ve bu konuda da en güzel örnek değil mi? Kendisinden sonrakiler için. İşte o en güzel örnek olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara diyordu ki kim namazı terk ederse kafir olmuştur. İnsanların hoşuna gitsin veya gitmesin. En güzel örnek, alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte bu sözü söylüyordu. Sen nasıl olur da bu sözü gizlersin? Allah Resulü bunu gizli saklı da söyleniyordu ki yani seçkin bir takım sahabeleri. Umum söylüyor bunu. Bunun gibi pek çok şey. Sen bunu gizleyip de, yani Allah Resulü'nün sözlerini gizleyip de insanları memnun etmeyi ararsan, sen hangi davetten bahsediyorsun? Bunun neticesi olarak insanlar bugün çıkıyor diyor ki Ramazan münasebetiyle mesela. Ramazan'da neyi ihya etmen lazım? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok net konuşuyor. Bir sürü sahabeden gelmiş bu. Mütevatir hadisi yani bu. Ümmetim iftarda acele ettikleri, sahuru geciktirdikleri sürece zahir olmaya, dost yol üzere olmaya veya fıtrat üzerinde olmaya devam ederler. Başka rivayetlerde onlara benzemeyin diyor. Yahudiler ve Hristiyanlara benzemeyin. İftarda acele edin, savru geciktirin diyor. Yani emirdir hem de yasaktır. Farzdır yani bunu yapmak. Fakat bu sünnetle amel ettiğin birisini gördüğün zaman fitne çıkarmayın diyoruz. Yani bu insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öncelediği, önem verdiği, ümmetin düzgün bir zeminde gitmesini sağlayan unsurları, özellikle zikrettiği konuları, ümmette fitne çıkarmak olarak niteliyor bakın bu akidevi bir sapmadır yani mücerret işte iftarı geciktirme veya e, sahuru erken alma meselesi değil esasında bu fıtrattan sapmanın bir getirisidir bu din anlayışlarının kaymasıdır bu din anlayışının kaymasına dikkat edin Allah azze ve celle'nin muradına aykırı davranıştır bu adam dini kendi uhdesine almış sanki İnsanlara razı olacakları bir din sunmaya çalışıyor Allah'tan bağımsız. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki iftar acele edilmiş bir iftar olmalı. Sahur geciktirilmiş bir iftar olmalı. Allah'ın istediği bu, din olarak istediği bu. Ama bu Allah Azze ve Celle'den daha bir haşa, gayretli. İftar böyle erken olmamalı. Sahur bu kadar geciktirilmemeli. Çünkü insanlar kabul etmez bu orucu. Böyle bir iftarı, böyle bir sahru insanlar kabul etmez. Ama Allah bunu istiyor. Allah'ın en sevdiği şeylerden birisi kulunun iftarda acele etmesi. Yani Allah'a o muhtaçlığını, yani sen yemeden içme, Allah rızası için uzak durmuşsun ve tam iftar açarken o sevinçle, o aceleyle bu işe girişmenden Allah razı oluyor. Allah daha çok seviyor bunu. Allah bundan memnun olduğunu Resulü ile bize bildirmiş. Husadis bildirmiş. Ama bundan memnun olmuyor. Tıpkı birilerinin Fatiha'dan sonra amin deyince rahatsız olmaları gibi. Allah Resulü Aleyhisselatü aleyhi ve Vesselam diyor ki Yahudiler buna buğz eder. Yani Müslümanlar namazdan sonra amin diye seslenmelerine Yahudiler buğz eder diyor. Bugün Yahudiler değil, Müslümanım diyen insanlar buğz ediyor. Ama bu davetçi olan Davetçi geçen kimseler ne diyor? Yaman insanlar arasında fitne çıkarmayın, amin demeyi verin, o kadar yüksekse demeyi verin. Kendi işleyeceğiniz kadar deyiverin diyor. Fitne çıkarmayın diyor. Yani işte bunlar esasında itikadi sapmalardır. Çünkü böylesi davetlerde bulunan insanlar Allah Azze ve Celle'yi razı etmeyi bir tarafa bırakmışlar. İnsanları razı etmek için bir takım insanları hatta kitaba ve sünnete muhalefet eden insanları memnun etmek için kitaba ve sünnete uygun hareket eden Müslümanlara düşmanlık ediyorlar adam iftarda acele ettiği için bunu sapık ilan ediyor yerine geldiği zaman ondan tederri edecek çünkü biz onlardan değiliz onlar sapık evet işte bunlar itikadi arzalar olduğu için fırkalaşmaya götüren unsurlardır. Yani açıkça Allah'a ve Resulüne muhalefet sergileyenin kendisine Allah'tan ve Resulüne açık bir delil e, öne konulduğu zaman buna muhalefet eden, bir hadis sebebiyle değil, kelamı sebebiyle muhalefet eden kimse sapmış bir fırkacıdır. Yani ayrılığa düşen kimsedir. Ama bir kişi bir hadisle amel ediyor, bir diğeri diğer bir hadisle buna muhalif düşüyor. Yani bir ihtiyaf meydana geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadislerine muhalefet olmaz. Ya bu hadislerden birisi sahih değil veyahutta da bunların bir cem etme yolu var. Bu cem etme yolunu bilmediklerinden dolayı iki tarafta birbirinden farklı amel edebiliyor. Böyle durumlarda ümmet ayrılığa düşmez, düşmemelidir. Yani kişi hadise tutunduğu sürece cem ederler, bir araya gelirler, ihtilafı ortadan kaldırırlarsa bu en güzelidir. Allah'ın muradı ümmetinin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin ayrılığa hiçbir şekilde düşmemesidir. Söz birliği yapmalardır. Ama böyle olmuyor. Hadisleri belki iki taraftan birisi net bir şekilde anlayamıyor veya bir anlama kusur var. Bu ihtilaf ayrılığa sebebiyet vermez. Her, her bir şık, yani iki taraftan her biri karşı tarafın hakkını tanır. Yani o da Allah ve Resulüne itaat etme amacında. Ben ondan hevaya dair bir şeye şahit olmadım. Hevası için bu yol tutmuyor. Allah'ın dini için samimi olduğuna inanıyorum ben bunun. Ama hata ediyor. Bana göre o hata ediyor. Ona göre ben hata ediyorum. Bu olabilir. Biz hatasız kimseler değiliz sonuçta. Her birimiz hata edebiliriz. isabet etmeyebiliriz yani. Fakat Allah ve Resulü'nden açık delil olmasına rağmen farklı bir yol tutar, işte burada bir sapma söz konusudur. Buna dikkat etmek lazım. Yani kelamla, şahsi görüşlerle, reylerle, kıyaslarla, buna benzer şeylerle sünnete muhalefet ediliyorsa, bu kişiyi bidatçilerden yapar. Allah izin verirse, bir sonraki derste, Kur'an'da belirtilen ihtilaf türlerinden, sünnette ve daha sonra... Saheb tarafından belirtilen örnekleri zikredeceğiz. Bir sonraki derste. Bugün burada bırakalım inşallah. Subhanakallahum ve bihamdik ve eshedu la ilaha ve ista'furkuyetu